Fela ve Rabbike la yuminuna hatta yahkumuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harca mimma qadayta ve yusallimu teslima. E, hayır iş sizin sandığınız gibi değil diye başlıyor ayet-i kerime. Sizin zihninizde tasavvur ettiğiniz gibi değil iş düşündüğünüz gibi değil. E, İnsanlar, yani o müminim diyen kimseler, iman ettik deyip Resulullah'ın etrafında toplanan insanlar, gerçekten iman etmiş olmazlar. لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ ف۪يمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Ey Resulüm seni, aralarındaki ihtilaflı konularda hakem kabul etmedikçe, yani Resulullah'a gidelim ne derse, amen, ne ve kabul edelim demedikçe, böyle bir teslimiyet içinde olmadıkça, sonra سُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسُهِمْ Senin verdiğin hükümde de içlerinde bir eziklik, bir kabul etmeme duygusu, bir hoşnutsuzluk da olmamak şart değil. Böyle bir teslimiyetle teslim olmadıkça gerçek bir mü'min olmuş olmazlar deniliyor bu ayet-i Demek ki Resulullah ne derse, hem kabul edecekler hem de içlerinde bir itiraz duygusu bile tahakkuk etmeyecek. Tamam. Madem Resulullah böyle emretmiş, öyle olsun diyecekler. Seve seve, aleyhlerine de olsa, lehlerine veya aleyhlerine de olsa böyle yapacaklar. Bunun mükafatı nedir? Ve men yut'u illaha ve'r-resule fe ulayka'llezine amna Allahu aleyhim minen nebiyyine ve's-siddiqine ve'şühada'i ve's-salihin ve hasena ulayke refika. Kim Allah'a itaat ederse, yuta ve resul Resulullah'a itaat ederse. İşte işte bu itaat eden kimseler, o itaat eden kimseler iyi bir e, kimsedir bunlar. Ma lehzine enam Allahu aleyhim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 ahlakında değildir. Ve vay anta ku anil heva in illa Resulullah heva-i nefsinden boşuna konuşan bir insan değildir. Konuşmaları boş sözler olamaz. Hani canım beşerdir filan dersiniz. Hayır öyle değil. Resulullah boşuna konuşmaz. Konuştukları Allah'ın kendisine vahidir. Vahyi ikiye ayırır İslam alimleri. Birisi vahyi metluz. Yani tilavet edilmiş olan vahiy Kur'an-ı Kerim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 onun Allah söyledi diyerek kendisinin böyle uydurduğu bir takım sözler söylemesi durumu bahis konusu olsaydı la ahaz da onu tutardık cin melekat anamin huvvetin şah damarını parçalardık yani ciğerini sökerdik kalbini parça parça ederdik yani mahvederdik kahrederdik böyle bir şeyi yaptırmazdık deniliyor. Allahu Teala Hazretleri onu efendim emirlerini Allah buyruklarını kullarına, Allah'ın buyruklarını kullarına iletsin diye böyle bir güzel ahlakla ve ciddiyetle benim seçip göndermiş, görevlendirmiş olduğunu bunlardan anlıyoruz. Tabi Allah'ın böyle Peygamber Efendimizi bu tarzda, bu çerçeve içinde göndermesi, vema erselena ke illa rahmetel lil alemin alemlere bir rahmettir. Buradaki rahmetin manası da bizim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 ve sizin günahlarınızı bağışlasın." buyurmuştur. Demek ki, Resulullah'a ittiba, Allah'ın kulu sevme vesilesidir. Bunlar, bu konudaki ayet-i kerimeler. Tabi, bu kadar ayet sıralama lüzum yoktur. Bir ayet-i kerime veya da bir ayet-i kerimedeki bir işaret, bir mümin için kafidir Yani, emrin müteaddit olması da gerekmez, bir emir dahi yeter fakat emrin çok olması,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 bildirirdi. Mesela diyor ki ene seyidul arabi. Ben Arab'ın efendisiyim ve la fakre. Ene seyidü adem, adem. Ben Adem oğlunun efendisiyim ve la Övünmek yoktur. Eee övünmek maksadıyla söylemiyorum. Allah emrettiği için söylüyorum. Mekanım budur manasına. Ee,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 buyruluyor. Ee, şeyde Buhari, Müslim ve Neseyde mevcut olan bir hadis-i şerifte çok net olarak bu bizim meselelerimiz özetleniyor. Ee, Ebu Hüreyra radıyallahu ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben eta ani, fakat Allah." Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Fark yok. Yani kim bana itaat ederse Allah itaat Allah'a itaat etmiş olur. Ve men asani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 Efendim, fe'in bir atın dalale çünkü her bid'at sapıklıktır. Kullu ve kullu dalaletin tasiru ilenler, Her sapıklık da sonunda insan kendisi cehenneme gider, sahibini de cehenneme götürür. Binanele dinde kendi bildiğine bir şey çıkartmaması lazım. Efendimizin çizdiği çizgide yürümesi lazım geliyor. Sonra İnna Allah la yakbelu sahibi bid'atin sa'en ve ra'salatan ve la ve la ve la ve la ve la ve la hatta yakhruca min İslam islam kemaa min ajin Bu neyremenin e, Hüzeyfe'den ve İbn yine aynı raviden rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Allah Teala Hazretleri bidat sahibinin yani sünnete uymayan kendi bildiğine bir takım şeyler ortaya koyan kimsenin efendim e, kimseden bir savun, savmen bir savun. oruç kabul bir, bir, Herhangi bir orucunu kabul etmez. Vela sadaka sadakasını kabul etmez. Vela haccen, hacı kabul etmez. Vela umreten ümreyi kabul etmez. Vela cihaden. Halbuki bakın cihat yani büyük bir fedakarlıktır Allah yolunda efendim. Sadakasını, haccını, namazını efendim haccını, ömresini cihadını kabul etmiyor. veya sarfan, vela adla. Yani hiçbir şeyini kabul etmiyor. Ve o kişi İslam'dan çıkar böyle kılın hamurun içinden serilip çıktığı gibi İslam'la ilgisi olmayacak bir şekilde çıkar gider buyuruyor. Demek ki bu da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 metni vardır, tekst vardır, bir de o tekstin o metnin, o rivayetin o efendim e, hükmün kimin kanalından duyulup geldiğini bildiren ön efendim şey vardır, senet denilir veya isnat zinciri denilir hangi sahabe duymuş kime söylemiş, o kime söylemiş o kime söylemiş, bu gelinceye kadar kimin kulağından, dilinden geçerek, aklından geçerek gelmiş, bunlar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 Bu Resulullah sallallahu alaihi wasallam'e nasip olmuş bir masarıyettir. Tabi bizim için de çok şayan şükran bir durumdur. Çünkü dinimizin safa sağlam bir kaynaktan çok güzel bir e, metotla efendim bize kadar e, malzemesi nakledilmiş oluyor. Bu malzemeyi toplayan insanlar ashabı hadis. İslam alimleri arasında çok müstesna mevkiye sahiplerdir. Hatta onlar hakkında şerefi asabil hadis filan gibi böyle özel kitaplar yazılmıştır. Hadis toplayan hadis alimlerinin şerefinin sevabının ne kadar çok olduğunu anlatan eserler yazılmıştır, meşhur edilmiştir efendim. Bir alim bir tek hadisi şerifi duyacağım diye bir tek hadis şerifi dinleyeceğim diye bir ülkeyi ziyarete gitmiştir. Tabi uçakla değil. Yani o zamanın imkanlarıyla yaya, binbir meşakkatle ama o meşakkatin sevabını Allah'tan bekleyerek, toza toprağa bulanarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini biliyormuş falanca şahıs diye, Horasan'dan Kahire'ye gitmiştir, Irak'a gitmiştir. O kadar efendim, şey yapmışlardır. Ha, Maliki mezhebinin imamı, İmam Malik İbni Enes rahmetullahi aleyh,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 en pahalı bu hurdanları yakıp götürürdü. Şimdi bilmiyorum hacca gidenler gördüler mi Ramazan'da filan evet. gidenler şeye, Suudi Arabistan'a böyle en ön sıralarda oturan en zengin böyle itibarlı alim bilmem yüksek şahsiyetlere getirdiler bu hurdanları. Onlar böyle koklarlar filan bir şeyleri vardır böyle, onu böyle Başörtülerini de böyle şey yaparak içlerine falan çekmeleri, nefes almaları kendilerine mahsup bir şey. Kabe'nin etrafını böyle buhurdan da tavaf ederler. Yani millet biraz güzel kokuyla tavafı yapmış olsun diye. Odada buhurdan yaktırırdı. E, buhur yaktırırdı daha doğrusu. Buhurdan şey diyor yani buhurun yakıldığı şey demektir. Buhur yaktırırdı, güzel koku yaktırırdı. Kendisi içeride gusül abdesti alırdı.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 Peygamber Selamlar aleyhi Selam Efendimiz de bizim şu asırımız arasında 14 asır geçmiştir. Ama Hazreti İsa'dan daha bir asır geçmeden Hristiyanlık degeneri olmuştur ve Hazreti İsa'nın asla razı olmayacağı akideler çıkmıştır Hristiyanların arasında. Hazreti İsa hiçbir şekilde ben Allah'ın oğluyum dememiştir.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 bir objenin, efendim, tapınılan objenin adı haline gelmiştir. Demek ki dinlerde dejenerasyon oluyor, bozulma oluyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim kıssalarından Hz. Musa'nın zamanında Yahudiler bozulmuştur. Daha sağlığında kendisi Tur Dağı'nda vahiy telakki ederken efendim kavme aşağıda efendim, e, ziynet eşyalarını toplayıp buzağa heykeli yapmıştır.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 neye üfü, üfürüp üfürüp. Ahrejelehum izlence ne lehü var. Bir buza heykeli yapmıştır, böğürme sesi olan. Ama tabii sadece böğürüp böürmekten doğmuş bulaşmış iki kültürün Mısırlılardan bulaşmış olan hastalıklar. Mısırlılar öküze taparlardı efendim. Daha birçok şeylere taparlardı. Timsah tanrıları var, öküz tanrıları var. Efendim ölüm tanrıları köpek başı şeklinde. Efendim bilmem Horus isimli kartal başlı tanrıları var. Şimdi Tayaranı Mısır Mısır Hava Yolları'nın amblemidir. O put yani o kartal başı o Horus'un amblemidir. Maalesef onu amblem olarak almışlardır. Bu dejenerasyon İslam'da olmamıştır. Ne sebeple olmamıştır? Şayan şükran elhamdülillah iyi ki olmamış. Neden olmamıştır? Çünkü hadisçiler vardır. Çünkü Sünnet-i seniye Nebevi'ye güzel tespit edilmiştir. Evet, ee, Müslümanları değiştirmenin yolu, İslam'dan uzaklaştırmanın yolu hadisi yıkmaktan geçer. Sünnet-i Seniye ile mücadele etmekten geçer. Bunu çok iyi bildikleri için İslam düşmanları, misyonerler, müsteşrikler de efendim, Müslümanları kandırmak için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 Sahih olan hadis-i 18 tane filan diyorlar dedi, böyle o şey profesör, tabii ki kendisi hadisçi değil, hadisten anlamaz, Arapça bilmez vesaire, kendi mesleğinde bile kusurları var ben biliyorum, Efendim, hatta söylemişim kendisine, onun üzerinden Süleyman Hayri Bolay dedi ki yani elini açtı şöyle, dedi,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 yani hırkayı şerif dairesine verirler mi filan diye kılları muhafaza edilmiş. Tıraş edildiği olduğu zaman kıllarını kapışırlardı sahibi i kiram hatıra olarak. Böyle her şeyi yadigar olarak, tezkar olarak, hatıra olarak muhafaza edilen ve hadislerinin uyulması Kur'an'la emredilen Efendim bir kimsenin 18 sene mi rivayeti tespit edilir, yani 23 yıl yaşamış etrafında 100 bin hacizler büyük bir haksızlık büyük bir insansızlık nereden kaynaklanıyor İslam dininin en önemli kaynağı hadis olduğu için ona hücum müsteşriklerin gayrimüslimlerin İslam düşmanlarının ana şeyidir bunu da belirtmek için bu iki şeyi fıkrai da şey yaptım yani. Bu biraz aşı gibidir yani şimdiden aşı yapalım da sizde yani asıl hastalığa tutulmayın diye meseleyi anlatmak bakımındandır. Burada bir taktik vardır yani İslam ile gayrimüslimler arasındaki mücadelede en büyük hedef işin kalp noktası hadis-i şerifler olduğu için ona hücum fazla olur. Şöyle söyleyebilirim efendim e, İslam düşmanlarının Müslümanları kandırmak, saptırmak, şaşırtmak, hatta İslam'dan çıkartmak için ifsat ve ibdal etmek için yaptıkları çalışmalarında karşılarına çıkan çelik duvar sünnettir. Çelikten. Kıramıyorlar, yıkamıyorlar, yıkamazlar, mümkün değil. Çünkü çok çok güzel tesbih edilmiştir. Çok mükemmeldir şeyler malzeme. İşte çelik bir duvar, yıkılmaz bir duvar. Ona çarparlar boyna. Fasık ve facirlerin de canlarını en çok sıkan, ellerini kollarını en çok bağlayan, onlara dini emirleri yapmamakta hiçbir mazeret yolu kapısı bırakmayan da sünnettir. Bununla şunu söylemek istiyorum. Bazı insanlar var, İslam'ı yaşamıyor. Yaşayana da bırakmıyor. Ben de Müslümanım diyor. Yani ben yaşayamıyorum, kusuruma bakmayın demiyor. Ben de Müslümanım diyor. Kendisinin sapık yolunun da İslam'a uygunluğunu efendim ispat etmeye çalışıyor. Veyahut sizin gittiğiniz doğru yolun eğri olduğunu düşünüyor. Kendisi kendi yolunun daha doğru olduğunu düşünüyor. E tabi onların karşısında da en büyük şey mani hadis, hadis-i şeriflerdir. Sünnet-i seniyedir. Onların da elini kolunu tam bağlıyor. Reform yapacak dinde. Efendim şu caizdir. Ne caizdir? Ne caiz yapmak istiyor? Bir Biracaizdir. Faiz caizdir. E canım işte çok aşikar artık bunun ötesi belisi yok. Ee, İslam bunları yasaklamış. Ha, onları engellemek için eğer hadisi şerifi bertaraf ederlerse o zaman gayet rahat yapacaklar bu işleri. Onun için e, kuvvetli bir tarzda hadisi şerifin karşısına dikilirler. Onu yıkmaya çalışırlar ama şey gibi hani kervanın yürüdüğü zaman efendim, e, ötekilerin yaptığı bir şey gibi bu. Şimdi ee, bu kadar önemli, bu kadar kıymetli, yani bilimsel yönden bu kadar kıymetli olan bu malzeme bize bu asırda niçin lazım? Şimdi tabii biz her şeyden önce mümin insanlarız, Müslüman insanlarız, iman etmiş insanlarız. Yani bizim istediğimiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmanın yolu da Peygamber Efendimizin efendim sünnet-i seniyesini bilmek, dinimizi tam iyi bilmek ve uygulamaktan geçiyor. Onun için Peygamber Efendimizin ashabı için hadis ne kadar önemli idiyse bizim için de o kadar önemlidir. Geçtiğimiz asırlardaki müminler için hadisi şerifler ne kadar önemliyse, bu asrın, bundan sonraki asırların insanı için de o kadar önemlidir. Şimdi, İslam alemi bu 20. yüzyılın sonuna geldik. Dün akşam da bir konuşma istemişlerdi benden. Efendim, özetledim kısaca. E, 20. yüzyılın başında, e, İslam aleminin durumu çok fena idi. Efendim, ondan sonra bu e, Esaretten ve sömürülmekten kurtulma devresi başladı. Kendi devletlerini kurmaya başladılar İslam ülkeleri. Başkalarının istilasından kurtuldular, hürriyetlerini elde ettiler. Fakat içeriden mücadele devam etti. Emperyalistlerle işbirliği yapan yöneticiler var. Ama onların karşısında halk uyanmaya başladı. Yani İslam'ı bilen, Öğrenen insanlar çoğaldı ve İslam'ı yaşamak istiyor milletler. İşte <gülüyor> e, bu manzarada e, gayrimüslimler de e, evvelce aşikare e, sürdürdükleri sömürleri İslam ülkeleri üzerinde. Çünkü İslam alemi dünyanın ve sanayinin ihtiyacı olan en önemli malzemeleri ihtiva ediyor. Yani İslam alemi ham madde kaynakları bakımından çok önemli. Efendim, gelişmiş ülkeler İslam alemi olmadan efendim, İslam aleminden istifade etmeden, İslam ülkelerinden istifade etmeden hayatlarını sürdüremezler. O bakımdan e, sömürülerinin devam ettirilmesi lazım. Bazı ülkeler üzerinde de istila emelleri var efendim. E, bazılarını, e, bazı halkları katliam etmek istiyorlar. E, mesela Sırpların sözleri var yani şeyler. Müslümanların Balkanlarda hiç yeri yok, hatta Anadolu'da yeri yok, İran'a kadar, oraya kadar sürülmesi lazım diye düşünüyorlar ve bu genositi, katliamı o maksatla yapıyorlar. Yani beraber yaşamak, sulh içinde beraber, beraber yaşamak, layıkça herkesin dini inancına efendim, saygı göstererek beraber yaşamak yok. Bunlar öldürülecek. Yani burada Müslüman kalmayacak diye düşün, düşünüyorlar ve uyguluyorlar, görüyoruz. Ee, bazıları da onların bu işi yapmasına her yönden destek oluyor. Gözümüzün önünde cevher ediyor bu katliamlar, istilalar. Bir de e, Müslümanları, tabi hepsini kesmeye güçleri yetmez çünkü e, bir buçuk milyar Müslüman var. İşçi ve köyler ve hizmetçi gibi e, kullanmaları da e, arzuları arasında. Çünkü bazı süfli işleri kendileri yapmak istemiyorlar. Mesela Almanya'da filan bizim e, kardeşlerimize, Avustralya'da da öyle, gezdiğim ülkelerde öyle. Zavallı kardeşimiz geçim e, sıkıntısıyla o ülkeye gelmiş, Alman'ın veya Avustralyalının girmediği, ...tehlikesini bildiği için girmediği işlere onları alıyorlar. Mesela kimyevi bakımdan ciğerleri sakatlayan, insanın ölümüne yol açan kısma alıyor. Veya efendim, yerin altında şu kadar metre derinlikteki madenlerde çalıştırıyor. Alman oraya gitmiyor ama bizimkiler gariban, o, parası yok. İşte orada çalışacak, para kazanacak da memleketine götürecek, çoluk çörecek. Kaç kişiye bakacak, tamam. Böyle maden işçisi lazım.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 Yani eğer gelen doktora yapan kişi orta şartlıysa tamam bu kadar doktora yaptıralım, böyle çok iyi yetişmeden doktor olsun gitsin. Ama bir Fransız'a o kadar bir, az bilgiyle, az başarıyla o ummanı vermezler. Çünkü kendi elemanlarının iyi yetişmesini isterler. sözü olmuş onlar için yani. Orta şart için yeterli. Ben Fransızcam olmadığı için söyleyemiyorum bu sözü. Evet, e, tabii...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 Çünkü aç adam, ben sana maaş vereceğim ama boynuna haç tak, kiliseye kaydol, öyle vereyim diye, yani bu yollarla Hristiyanla tartıştırmaya çalışmaları var. Müslümanlarla uğraşan ve uğraştığında da resmi böyle gözle görülür olaylarla tespit ettiğimiz merkezler var, teşkilatlar var ve Doğu Batı bloğu yerine şimdi.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 Ortadoğu'da Doğu'da petrolleri elde etmek için yapılan çalışmalar var. Zaten e, İsrail'i yerleştirdiler ve o, onun şeyini alanını genişlet, genişletme çalışmaları var. Efendim, hudutların içine bizim topraklarımız da giriyor ve GAP arazisi e, giriyor, Adana vesaire giriyor. İşte bütün bunların karşısında tabii Müslümanların e, bu oyunları anlayan insanlar, kaliteli insanlar olması lazım. İzlediğiniz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 Efendim, Amerikalılardan da Müslüman olan var. Fransa'da 4 milyon kadar Müslüman var. Bir kısmı Kuzey Afrika'dan gelmiş bilen, Ama Fransızlardan da Müslüman olan var. Ben Strasbourg'a gittiğim zaman dediler ki burada Fransız bir karı koca doktor var. Fransız kökenli, kendileri Fransız. Sizinle tanıştırmayı isterdik. E niye tanıştırmıyorsunuz? Şu anda dediler Afganistan'da. Cihad ediyorlar dediler. Yani doktorlar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 Ankara'da bizim ev sohbetinde, ihvanımızla yaptığımız bir sohbete böyle boylu, poslu, um, e, şeyli, üniformalı bir Amerikan askeri geldi. Yani rütbesini bilemiyorum ondan giyimlerinden ama Amerikan askeri. Selamünaleyküm dedi, aleykümselam dedik, havaryu dedik bildiğimiz kadar, efendim welcome dedik, sorduk, e, Müslüman.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 Hadis-i Şerif'tir. Allah Teala Hazretleri bizi sünnet-i seniyeye aşina eylesin, Peygamber Efendimiz'in yolundan ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Erkât. Teşekkür ederiz. Keşke zamanımız daha uzun olsak, çok uzun. bir günlük semin olduğu için yani, e, zamanlama iyi yapmak lazım. Hocamızın anlattığı şeylerde gerçekten çok manalı noktalar var. Bizden bir tanesini sadece, zaman kısa olduğu için anlatayım size. Hadis ve Sünnet, hocamın ifadesine göre Müslümanlar arasında kültürel bir birlik olur. Yani, Müslümanlar farklı kavimlerden gelmelerine rağmen Hadis ve Sünnet etrafına birleşirip ümmetine geliştirmişti. Binlerce yıldır da bu devam edeyenmiş. Ancak, e, maalesef Osmanlı İmparatorluğu kılmasından sonra bu birlik bir anlamda bozulmuş ve şimdi 20'den fazla belki ulus devlet dediğim ilk devletler var ve yine maalesef Müslümanlar e, her zamankinden belki daha çok birle müthiş ve bir ektip bu yine Sünnet etrafında hadis etrafında birleşmekte olacaktır. Hocam birkaç tane soru geldi. ben Alayım. Bir tanesini size şöyle an ilerleyelim.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 Bazı fiiller o dönemin adet ve gelenekleridir. Mesela elle yemek yemek, cübbe giymek, sarık sarmak, Arap toplumunda olan, Resulullah'ın kitaplarında mevcut olan bütün ve söz, söz, söz ve fiillerini sünnet olarak algılayabilir miyiz? Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yaptığı işlerin gruplandırması vardır.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 Sıhhat derecesi hakkındaki hükümler her hadisin sonunda alimlerce bildirilmiştir. Efendim kimisini sahih der, kimisine hasen der, kimisi hakkında efendim daha başka ifadeler bulunabilir. Efendim ama genellikle bu altı hadis kitabı son derece kıymetli e, alimler tarafından yazılmış ve çok efendim güvenilir hadisi şerifleri toplayan efendim eserlerdir.